Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Ahmet Güray Yazıcı Çocuk Onur Kırış Dede Faruk Akgören Baba Engin Yüksel Amca Orhan Gözen Fahri Efe Sedat Yılmaz Abi Gürkan Demir Zekai Hoca Erkan Bektaş Halil Efe Aziz Güngör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 Ben ve enişten Mustafa at arabasıyla köye gidiyorduk. Enişte arabayı sürüyor, biz oturuyoruz. Deden merhum çıkınını açtı. Bir kitap çıkardı ve okumaya başladı. Vakit boşa geçmeyecek. Madem melekler ağzımızdan çıkan sözü kaydediyor, hayır kaydedecekler. Hayat bir medresedir. Ne öğrenirsiniz, burada öğrenirsiniz. Bu medrese aleyhimize şahitlik etmeyecek. Her geçen lahza ya zikirle, ya şükürle, ya fikirle geçecek. Bunu da yapamadınız mı, ibret nazarıyla kainata bakacaksınız. Gafil olmak yok. Gözlerimizle kainat kitabını okuyacağız. Eyvah! Rüzgar şubkayı uçurdu. Dur Mustafa dur! Ne oldu baba? Hayırdır? Kitabın arasında bir şukka vardı. Üzerine bir not yazmıştı. Rüzgar uçurdu. Aman kurtarı şu kağıdı. Mustafa durdur arabayı. Koş Mustafa gidiyor. Arabayı durdurduk indik. Rüzgar eser kağıt uçar. Rüzgar eser kağıt uçar. Biz de üç koldan kağıdın peşinden koşarız. Epey uğraştıktan sonra kağıdı yakaladık dedene verdik. Önemli bir şey mi yazılıymış? Önemliydi. Arandığı kadar vardı koştuğumuza değdi. He, dedem ne demişti o zaman? Oğlum ilmi takdir böyle olur dedi. Dedeniz ve evlatları hep böyle uyumlu muydular? Uyumluydular. Hafızlıkları pek kuvvetliydi Kur'an-ı Kerim'in her yerini Fatiha suresi rahatlığında okuyabilirlerdi Amcam ayrıca çok rahat Arapça konuşabilirdi Yıllarca hatimle teravih kıldırdıkları gibi Vakit namazlarında da hatim takip ederlerdi Peki amcanızın öğreticiliği nasıldı? İki oğlunu hafız Birini alim yetiştirdi İlme doymayan bir insandı Derslerinde titiz ve sertti. Talebeyi sıkı çalıştırır... Dersi tam ister... Yerine göre çıkışırdı. Hiç unutmam. Sarfı bitirdim. Nahim'de avamine başlayacağım. Babam beni Şeyhi Fahri Efendi'ye götürdü. Efendim... Bizim Ali elhamdülillah sarfı bitirdi. Bundan sonra ne yapsak acaba? Maşallah demek sarfı bitirdi. İlalleri idgamı tam öğrenebilmiş mi? Öğrendim efendim. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Öğrenmiş efendim. Ben imtihan ettim. Sarftan daha fazla kitap okutmasak İbrahim Efendi. Ben çok kitap okutma taraftarı değilim. Okutulanı tam öğretme iyi anlatma taraftarıyım. Çocuk iyi anladı mı maksuttan fazlasına ihtiyaç görmüyorum. Bir talebe maksudu iyi anlarsa gerisi kolay. Nahive amcasından okusa siz ne dersiniz? Amcası yetişmiş talebeyi okutur. Heyecanlıdır. Sual sorar elini ovuşturarak cevap bekler. Bu ise yeğeni. Dölse bir türlü dövmese bir türlü. İmkan, takat, fırsat olsa da ben okutsam. İlmi sindire sindire okutsam <gülüyor> Fakat her zaman söylerim Ben bu işin gevezesi oldum Ne yazık ki Çocuklarımı bile okutamadım O zaman Abimden başka yol kalmıyor Olur olmaz demiyorum Ama Mustafa efendi pek ciddi bir hoca Biraz da sert Ali üzülmez inşallah Üzülmem efendim Dersime dikkat edersem amcam sever beni ben de biraz daha çok dikkat ediveririm. Amcam ayrıca hastalara okurdu. Okudukları tamamen Kur'an-ı Kerim'den şifa ayetleriydi. Para almazdı. Okumada işin esası ihlas ve samimiyettir. Sahabe-i kiramdan birisi kafileyle bir sefer dönüşünde bir köyden geçerken köylüler önünü keserler. Hastamız var aranızda bir tabip yok mu derler. Bu sahabe efendimiz şifa olur ümidiyle Fatiha suresini okur ve hastaya nefes eder. Adam iyileşir, köylüler pek memnun olurlar. Talep etmediği halde bir miktar para verirler sahabe efendimize. Sahabe efendimiz bu parayı ne yapması gerektiğini peygamberimize sorar. Peygamberimiz kazançların en helali budur buyurur. Hadisi şerife göre istememek kaydıyla eğer verilirse para alınabilir hükmü çıkmaz mı? Büyüklerim almama taraftarıydılar. Almazlardı. Amcam son günlerinde tamamen meşhur olmuştu. Hem kerametli bir tesiri hem de ruhi bir telkini vardı. Peki siz bizzat hastaların iyileştiğini müşahede edebildiniz mi? 1935 yılıydı galiba. Bursa'dan faytonla birini getirdiler. Uzun boylu, 20 yaşlarında Ahmet adında bir genç. Ellerini zincirle bağlayıp kilit vurmuşlardı. Gözleri korkunçtu. Nesi varmış? Defalarca Bakırköy'e yatırmışlar. Ama sonuç alamamışlar. Doktor Masar Osman, biz yapacağımızı yaptık, elimizden başka bir şey gelmez demiş. Babası oğlunu faytona bindirirken de usulca kulağına eğilmiş, oğlunu okuttur demiş. Birçok yer birçok hoca dolaşmışlar. Sonunda kim söylediyse, bir de Konya'da Hacı Veysade Mustafa Efendi'ye götürseniz demiş. ''Bursa nereye, Konya nereye?'' ''Getirdiler. O sırada ben de amcamın evindeyim. Ahmet'in yanında annesi, babası bir de ağabeyi vardı. Amcam evin alt katında kitaplarla dolu odasında okumaya başladı. Şifa ayetlerini okuyordu. Bir ara baktım, Kur'an-ı Kerim'i eline almış, hastanın başına, göğsüne, bütün azasına sürüyor Ve bazı ayeti kerimeleri tekrarlıyordu Sonuç ne oldu? Çocuğa musallat olanları görüyor Ve onlarla cedelleşiyor gibiydi Öyle bir an geldi ki Amcam sakinleşti Ahmet de sakinleşti Geri dönmek üzere Faytona bilmek için sokağa çıktılar Çocuk amcama döndü Son derece akıllı bir şekilde, ''Hocam, bu zincirler elimi çok sıktı. Çözsen de öyle gitsek.'' demez mi? Peki onu ne yaptı? Abi hemen çocuğun arkasına geçti, işaret ediyor. ''Aman hocam sakın.'' demek istiyor. Sonra sizi de bizi de döver, çarpar, zarar verir. ''Sakın yapmayın.'' diyor yani. Amcanız ne yaptı peki? Amcam hastayla konuşmaya başladı. ...hatlı mı tatlıydı sesin. Aslan Ahmedi'm, ...niye geldin sen buraya? İyileşmek için. Elhamdülillah iyileştim. Tabii çözeceğim zincirlerim. Buradan hastalıklardan da... Zincirlerden de kurtulmuş olarak döneceksin inşallah Ben sana ne okudum biliyor musun Bütün insanlığı tedavi ettiği Kur'an-ı Kerim'in ruhunu okudum sana Şifa ayetlerini okudum Elbette çözeceğim zincirlerini Nerede anahtarı bu kilidin Fakat hocam size zarar verebilir Yapmayın Ver kardeşim sen anahtarları Besmele ile Dua ile açalım Ahmet'in kilidini Ben çok korkuyorum hocam Korkma Allah'a güven Ver anahtarını Buyurun ama benden günah gitti hocam Bize olan oldu zaten Bari size bir şey olmasın. Evet anahtar bu galiba Gel Ahmet'in Uzat kiridi bana Bismillahirrahmanirrahim Anne Seni çok üzdüm değil mi? Ver elini öpeyim. Hakkını helal et. Buyur önce sen bin arabaya. Baba sen de bin. Abi buyur sen de bin lütfen. Ben arabacının yanına otururum. Arabacının yanına ben otursam? Aslan Ahmedim Ben seni arabacının yanına bırakmam. Annenle babanın yanına bindireceğim seni. Abim bini versin arabacının yanına. Hadi Allah yardımcınız olsun. Hayırlı yolculuklar. Allah'a aldık hocam? Allah razı olsun. Bir sürü zincirden kurtuldum sayende. Korkma hocam. Kimseye zarar vermem. Allah'tan korkarım ben. Bu hadiseye bizzat şahit oldum. ...bu anlattıklarım gözlerimin önünde oldu. İnsanlara okurdu, hayvanlara okurdu, bazı hastaların ayağına giderdi. Fakat tekrar belirteyim, asla para almazdı. Allah için yapardı bu işi. Allah için yaptığından etkili olurdu zaten. Ahmet'ten bir haber geldi mi sonra? Bir hafta sonra Ahmet'in babası trene binmiş... ...bir küfe ile teşekküre geldi... Ahmet ile dükkanda çalışmaya başlamış. <gülüyor> Babalarını da emekliye sevk etmişler. Hiçbir şey olmamış gibi olmuş yani. Her şeyin sahibi Allah. Hastalığı veren şifa da verebilir. Onun her şeye gücü yeter tabii ki. Amcamın fevkalade bir zekası, hafızası ve feraseti vardı. Gördüğü insanı bir daha unutmazdı. 1950 yılında hacca gelmişti. Zekai hoca Medine'deki evine yemeğe davet etmişti. Gittiğimizde henüz yemek hazır değildi. Amcam dedi ki... Zekai'ciğim biraz yorgunum. Tenha bir odan var mı? Biraz yapsam dinlensem. Elbette var hocam olmaz mı? Buyurun lütfen, şu taraftan. Maşallah. Eviniz pek erverişliymiş. Allah mübarek etsin. Yemek hazır olunca kaldıralım mı? İyi olur. Azıcık dinlensem yeter bana. Buyurun, buyurun. Bu odam müsait. Amcam yan odada istirahate çekildi. Çok geçmeden Bursa'nın meşhur hafızlarından Halil Efendi geldi. Konuşuyorduk. Sesimiz galiba biraz yükselmiş olmalı ki. Biraz yavaş konuşsak. İçeride hocam uyuyor. Hoca kim? Hacı Bey-i Mustafa Efendi. Mustafa Efendi burada mı? Oh, ne saadet! Seneler önce bizim kızı okutmuştu. Bakalım beni tanıyabilecek mi? Bir süre sonra amcam uyanmış yanımıza geldi. Oh, oh. Hafız Halil Efendi, siz de mi buradaydınız? Kızınız nasıl? Sonra ne yaptı? Hocam maşallah hemen tanıyı verdiniz. Ben de bakalım beni hatırlayacak mı diyordum. Halil Efendi'yi unutursam kimleri hatırlayabilirim ki? Abdest almak ister misiniz? Müsaitse çok iyi olur. Azrail'e abdestsiz yakalanmaktan çok korkuyorum bu. Sultan Selim Camii'nin nakış ve hatlarına hayrandım. Çocukluğumdan beri dikkatimi çekti bu yazılar. Ne zaman o camiye gitsem gözümü onlardan ayıramam. Kimin yazılarıymış acaba? Bolvadin'de tanıdığım Hattat Ömer Rüştü Efendi, bu yazılar dünyanın en güzel yazılarındandır. Hattat Ömer Vasfi Efendi yazmış. Bu yazılarda pek muvaffak olmuş demişti. Ömer Rüşt Efendi Bolvadin'li miydi? Haslen İzmirli. İzmirli bir hattat. Sultan Abdülhamit devrinde Afyon'un Bolvadin kazasına sürülmüş, orada kalmış. Sizin Bolvadin'de ne işiniz vardı? Mukabele okumaya gitmiştim. İki yıl üst üste Bolvadin'de mukabele okudum. Peki, biz yine amcanıza dönelim. Efendim, amcamın ikisi oğlan altı çocuğu vardı... Oğulları Mehmet ve Veys, ikisi de hafız oldu. Kızları Konya'dan evlendi. İsimleri Halime, Sekine, Fatma ve Sare idi. Hafız Mehmet alimdir. Tekaüduğuncaya kadar imama tiplik yaptı. Hafız Veys ise Sultan Selim Camii'nin müezziniydi. Peki, hafızlık ailede hala devam ediyor mu? Sekine Hanım'ın oğlu Mustafa Fayda Hafız. İlahiyat fakültesinde profesör. Halime Hanım'ın oğlu Mustafa Küçük Aşçı da hafız. O da şimdi doktora yapıyor. Halime Hanım'ın torunları Mustafa Topatan'la kardeşi İbrahim'de hafızlıklarını bitirdiler. Maşallah dedenizin neslinde hafızlık kesilmemiş. Bu konuda duası vardı. Kesilmedi elhamdülillah. Benim Konya'da bulunduğum 1930'lu yıllarda Konya'nın büyükleri Fahri Efendi, amcamın ve babamın üstadıydı. Mevlevi Şeyhi Sıdkı dede, Sultan Selim Camii'nde hatiplik yapıyordu. Mevlana dergahı açıkken mesnevi okuturmuş. Hoş sohbet, alim, arif bir zattı. Hadimli tesiri sahibi Vehbi Hoca, daha önce geçmişti. Evet, geçmişti. Vaiz Aksekili Mehmet Efendi vardı. Eski müderrislerden vaiz Akşehirli Ahmet Efendi. Ee, Müftü Konyalı Hacı Ali Efendi. Vaiz Hacı Mevlid Efendi. Postalcızade Hacı Rahim Efendi. İsa Ruhi Efendi. Müsevvid Bergamalı Hacı Hasan Efendi. O dönemde Konya'da tanınmış alimlerdi bunlar. Nereden nereye? Tohum toprağa bir kere düştü mü, en müsait zamanda hemen yine boyatabilir. İş tohum atmakta ve tohumu muhafazada. Akşehirli Ahmet Efendi, Aksekili Mehmet Efendi'nin talebesiydi. Mevlid Efendi ile İsa Ruhi Efendi ise, dedemin talebeleriydiler. Dedem, amcam ve babam kendilerine bir mesele, bir fetva sorulduğunda, müsevvit Hacı Hasan Efendi'ye gönderirlerdi. ...sebebini sorduğumuzda şöyle derlerdi. 21. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon.